Peki, din bu kadar haklı olduğu halde, neden bu kadar kapalılık arz ediyor? Çünkü detaylar çok önemli değil bir. İkinci olarak, imtihan kapalılığı gerektirir. Allah istiyor ki insanlar farklı düşünsünler, farklı uygulama yapsınlar, farklı işler yapsınlar ki tartışmadan hareket, hareketten bereket doğsun. Samimi olanlar hakikati arasın, samimi olmayanlar kalbine bir bahane bulsun gitsin yoluna ayırsın. Allah bunu diliyor. Kapalılığın bir yönü de imtihana bakmasıdır. Bir yönü ilmin gelişmesine bakmasıdır. Bir yönü rahmettir ihtilafın. Düşünün ki her şey milim milim sabit olsaydı dini uygulamak çok zor olurdu. Çünkü herkes her yerde milim milim kendini ona uyduramaz. Biraz esnek olması rahmettir bizim için. Yoksa gerek siyer kitaplarında, gerek hadis kitaplarında dinin ana konuları sabittir. İhtilaf götürmüyor. Mesela hiçbir insan çıkıp Hz. Muhammed oruç tutmadı demiyor. Hiçbir insan çıkıp Hz. Peygamber namaz kılmadı demiyor. Hiçbir insan çıkıp Hz. Peygamber hacca gitmedi demiyor. Ama dört hac mı yaptı, beş hac mı yaptı, iki hac mı yaptı? İhtilaf burada. Orucu güneş doğmadan beş dakika önce mi bozdu, beş dakika sonra mı bozdu? İhtilaf bunda. O da bizim için rahmettir. Abdest alırken ayağını mesme ediyordu, yıkıyor muydu? Bizim için bu da rahmettir. Ama abdest aldığı kesin, hiç ihtilaf yok. Gelelim İncil meselesine. İncil de böyledir. İncil, Hz. İsa'nın saf ahiret, saf maneviyat, saf hidayet olan hayatının bir hikayesidir. Kur'an'da Hz. İsa, Kelime tüm min Allah olarak takdim edilir. Kur'an da kelime tüm min Yani nasıl? İkisi de Allah'tan insanların hidayeti için bir kelimedirler. Birer emirdirler. Birer buyrukturlar. Birer fermandırlar. Yani Roma döneminde kanun ve tüzükler varmış zaten. Bu dönemde kanuna ihtiyaç yok. Roma kanunları var. İnsanların kanundan ziyade Ahiret inancına, samimiyete, takvaya, öğüde ihtiyacı var. Hz. İsa gelmiş, bunu hayatıyla ispat etmiş. Yaşamış, örnek bir nesil yetiştirmiş. Kitap bırakmasına gerek yok. İncil'in kitap olması, onun hayat hikayesi olması içindir. İncil'ler arasında farklılıklar olmasına rağmen, Allah onu yine vahiy olarak bildirir. Neden? Çünkü İncil'in ana konusu olan Hz. İsa aleyhisselam, Maneviyat ve din için dünyayı terk etti. Evlenmedi. Kendini ahirete adadı. Allah'a ve dine adadı. Bu konu sabittir. Önemli olan da bu konudur. Ama işte bilmem hangi dağa çıkmadı da falan dağa çıktı. Burada dağa çıkması önemli. Hangi dağa çıkması bizim için önemli değil. Zaten din teferruatı esas almayın diyor. Bizim için daima özeyinin diyor. Peki nasıl kaynak olarak alınabilecek o zaman? Yani teferruatında bu kadar farklılık olan bir şeyin kaynak olarak alınması mümkün mü? Evet. Hristiyanlıkta şeriat yok. Onların şeriatı Tevrat'tan istifade edilerek yazılmış. Papazların emir ve buyruklarıdır onların şeriatı. Onların şeriatı niye yok? Madem dindarlar neden şeriatları yok, yasaları yok? Çünkü Hz. İsa'nın ilkesi yasa koymak değil, hayatı tanzim etmek değil. Konulmuş ve tanzim edilmiş bir hayatı biraz daha saflaştırmak, ahirete yönlendirmektir. O konuda da mesaj çıkıyor İncil'den. Belki fazla fazla çıkıyor. Yani Hz. İsa'nın misyonu neyse o kadar var İncil'de. Misyon kadar mesaj var. Kendinizi ahirete adayacaksınız. Dünyayı terk edeceksiniz, evlenmeyeceksiniz, havari olacaksınız. Yemek biriktirmeyeceksiniz. Gece gündüz hizmet edeceksiniz. İnsanları kurtarmak birinci vazifeniz olacak. Bu mana fazla fazla İncil'den anlaşılıyor. Ama nasıl kanun uygulanır? O konu Hristiyanların konusu değil. O Tevrat'ın konusudur. İncil ne kadar zekat verileceğini, kurbanın nasıl kesileceğini bildirmiyor. Bunların üzerinde durmuyor. Onların üzerinde Tevrat durmuş. Zaten Hristiyanlar Tevrat'a inanıyor. Onu aynen kabul ediyorlar. İslam'da neden çok mezhep var? İnsanlar belli bir mezhebe bağlı kalmak zorunda mıdır? Biraz önce söyledik ya, dinin ihtilafının en büyük hikmeti rahmet oluşudur. Detaylarda insanlar zora girer. Zora girmemesi için din farklılıklar göstermektedir. Din, detaylarda farklılık göstermekle insanlar için bir azap değil, rahmet oluyor. Bunun en tipik örneği İslam tarihinde mezheplerin oluşumudur. Yani şöyle özetleyebiliriz hadiseyi Kur'an, sünnet, hadisler ve Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hayatı bir eczane gibi İnsanlar hasta gibi Hastalar farklı farklı olduğu için farklı farklı fetvalar zamanla verilmiş Yani mezheplerin ortaya çıkması bir rahmettir isabetlidir ve alimler cihat göstermişler, içtihat yapmışlar. O ilaçları Kur'an ve sünnetten bizim için çıkartmışlardır. Allah onlardan razı olsun ve bizim onlara uymamız lazım. Nasıl doktora uymak lazımsa, müştehide de uymak lazım. Uymadığın zaman senin tedavin randıman vermez. Tıpta şöyle tedavi ekolleri vardır, Alman ekolu, İngiliz ekolu, Amerikan ekolu. Bir ekole göre tedavi gördüğün zaman, Sonuna kadar aynı yöntemi takip etmen lazım ki tedavi randıman versin. Hem aspirin alayım hem başka bir ağrı kesici alayım hem şunu alayım hem bunu alayım dediğin zaman tedavi randıman vermiyor. Din, geçmiş ve gelecek ne kadar insanların ihtiyacı varsa hepsini içeriyor. Sen hepsini bir anda uygulayamazsın. Sana lazım olan hükümleri uygulayabilirsin. Kendi ilaçlarını uygulayabilirsin. Onu da sana tavsiye eden müştehitlerdir. Yalnız mezheplerin bir sakıncası var. Geçici bir dönem için verilmiş bir fetvayı bütün zamanları kapsıyormuş gibi göstermek yanlıştır. İşte kötü ihtilaf ondan başlar ki yasak olan ihtilaf da budur. Fetvalar belli bir zaman ve zemine göre verilir. Fetvalar evrensel değildir. Evrensel olan bilimin esasatıdır. Hacdır, oruçtur, namazdır, kelime-i şehadettir. Sair teferruat ise zaman ve zemine göre, mevsimine göre değişebilirler. Bunu değiştiren de alimlerdir. halk yapamaz bunu. Nasıl herkes doktor olamazsa, herkes de müştehit olamaz. Ve mezhepler dört de değil, bizzat ehli sünnet vel cemaat içinde kitaba girmiş on iki tane mezhep vardır. Hepsi de haktır. Fakat avamı mezhebi olamaz. Alimler hangi fetvayı verirse avamı mezhebi odur. Alimler mezheplerin ihtilafını rahmet olarak millete sunabilirler. Yani bugün iki mezhebin fetvalarından ihtiyaç hangisi ise onu tercih edip gösterebilirler. Onun için halkın mezhebi yoktur. Halkın mezhebi müftünün fetvasıdır derler. Başı ağrıyan hocaya giderek "Hocam böyle bir derdim var. Sen bana ne önerirsin? Hangi ilacı önerirsin?" diyecek Hoca da o iki mesebin eczanesinden, Kur'an eczanesinden, sünnet eczanesinden onlara uygun bir fetvayı verecek. O da gidip onu uygulayacak. Nefsini işin içine karıştırmayacak. Nefis işin içine karıştığı zaman ilaç tesir etmez. Sen kendi keyfine göre ilaç kullandığın zaman ilaç zehir olur. Din de böyledir. İşte ben dinin bir kısmını uygularım, bir kısmını uygulamam. İçki de içerim, namaz da kılarım dersen o zaman tam tedavi göremezsin. Din bir paket gibidir. Eğer tedavi göreceksen o paketi tam uygulaman lazım. Dolayısıyla avam için bir mesele girmeleri isabetlidir. Çünkü düzen ve intizam altına giriyorlar. İhtilaf kalkmış oluyor. Hatta ehli tasavvuf rivayetlerinden, hadis rivayetlerinden değil. Ahir zamanda Hanefi mezhebi yaygın olacak diye bir söylenti var. Bu meselede Hanefi mezhebi daha çok şehirlilere göre fetva vermiş. Şehirleşme de ahir zamanda arttığı için ahir zaman mezhebi o oluyor. O dönemde insanlar Hanefi oluyor. Şafii Hazretleri ise daha çok kırsal kesim için fetva vermiş. İnsan için köy hayatında Şafii mezhebini uygulaması daha rahattır, daha pratiktir, daha rahmettir. Ama şehirde Hanefi fetvaları daha isabetlidir. Demek ki din ve hak birken ikiye bölünebilir. Din ilaç gibidir. Köylünün ilacı farklı, Kur'an'da karşılığı var. Şehirlinin ilacı farklı, onun da karşılığı Kur'an'da var. Bir müştehit çıkıp, senin de ilacın budur diyor. Dolayısıyla mezheplerin olması isabetlidir. Bir mezhebe bağlanmak isabetlidir. Fakat Mezhebin fetvasını evrenselleştirmek, bütün zamanları kuşatıyormuş gibi göstermek yanlıştır. İslam alemindeki ihtilafları körükler. Şimdiye kadarki sıkıntıların bir kısmı bu mezhep kavgalarından ortaya çıkmış. Neden birçok tarikat var? Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır sözü doğru mudur? Efendim tarikat mezhebin ruhi hayattaki karşılığıdır. Yani pratik hayatımızda amellerde, ibadetlerde mezhep bizim için neyse, ruhi hayatımızda, ahlaki terbiyemizde tarikat odur. Dolayısıyla ahlak boyutunda ve ruhi hayatta da farklı önderlere bağlanmak caizdir. Herkesin mezhebi, hissiyatı, ihtiyacı farklıdır. Tarikat demek ayrı bir din demek değildir. Tarikat bir yetiştirme okuludur. Farklı okullar olabilir. Nasıl bugün imam hatip var, sanat okulu var, düz lise var, kolej var, herkes kendi ihtiyacına uygun bir okul seçiyor, dolayısıyla herkesin kendi ihtiyacına göre bir tarikat seçmesi uygundur ve güzel bir şeydir. Ama sadece benim tarikatım mükemmeldir, diğer tarikatların hepsi batıldır demek yanlıştır. Yani sınırlı bir alandaki gerçeği sonsuzmuş gibi göstermek insanı yanıltır ve başkasına da zarar verir. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Evet, insan cibilli olarak yani doğuştan başı ve duyguları içine kapanıktır. Şöyle içine kapanıktır, sadece kendini sever. Tanrısı kendisi, peygamber kendisi, Kur'an'ı kendisi, şeyhi kendisi. Ben her şeyi bilirim, babam da bilmez, anam da bilmez, hoca da bilmez. Ben herkesten her şeyi daha fazla bilirim. İnsan özellikle gençlik döneminde böyle düşünür. Kendi nefsinin içine böyle gözü kapalı dalmış olan bir insan, kendi kusurlarını göremez. Ne kadar yanlış yaptığını göremez. Ne kadar eğri gittiğini göremez. Nerede yanlış yaptığını anlayamaz. İşte bunun başını içerden dışarı çevirmek için bir ameliyat lazımdır. Bu ameliyat nedir? İnsanın başkasını sevmesidir. O insan ikinci bir insanı sevecek, sevdiği zaman kendine olan sevgisi azalacak. Kendine olan sevgisi azaldığı zaman kendi kusurlarını görecek ve yavaş yavaş onların tedavisine çalışacak. Ve burada başkasını severken mükemmel bir insanı sevmesi lazım. Sıradan bir insanı sevmesi yetmez. Öyle mükemmel bir insanı sevecek ki, o mükemmel insan mükemmelliğiyle kendi şahsındaki kusurları gösterecek ona. Fakat şeyh demek, kurumsal örgütlenmek demek değildir. Şeyh şudur. Seni yola getiren, seni irşad eden, sana yol gösteren, sana sevgi besleyen herhangi bir insan senin şeyhin sayılır. Tarikattaki gibi kurumsal olması şart değil. Başta Hz. Peygamber bizim şeyhimizdir. Biz onu sevmekle kendi kusurlarımızı anlıyoruz. Onun yolunda uygulamalarda bulunmakla kendi eksiklerimizi telafi etmiş oluyoruz. Sonra büyük alimlerin her biri bir şeyhtir. Zaten İslam tarihinde müştehitlerin birçoğu mürşittirler. Mürşitlerin birçoğu da müştehittir. Öyle bir ikilik var. Bir imam ı Rabbani bir müştehit seviyesindedir. Mesela bir Şafii, bir Hanefi, bir Ebu Hamad, müştehit oldukları halde maneviyat erleridirler. Yani ilke olarak şeyhi olmayanın şeyhi onun nefsi olur. Nefis de şeytanın kulağı ve gözü gibidir. İnsanı saptırır. Ve mükemmel bir insanı kendine örnek yapmayan bir insan gider kötü bir insanın kölesi olur Şeyhi olmayanın şeyhi şeytan olmuş olur Sosyal olarak da bak İslam aleminden Osmanlı'dan kopan devletler hep başka devletlerin hakimiyet altına girdiler Osmanlı onların şeyhi gibiydi onları yönetiyordu Şeyhi bıraktılar başkasına mürid oldular Sosyal tarihimizde de bu böyledir onun için büyük bir öndere talebe ve öğrenci olmalı. Evet, insan önder olmalı, alim olmalı, kendi kendine yeterli olacak şekilde Kur'an'ı, hadisi, ilmi, irfanı öğrenmeli, yaşamalı, çile çekmeli, ızdırap çekmeli, olgunluğa ermeli veya eğer eremiyorsa, okuyamıyorsa gidip bir alimin yanında diz çökmeli, ilim öğrenmeli, onu sevmeli ki kendi kusurlarını telafi etsin. Yalnız Kur'an ile amel etmek yetmez. Hem yeter hem yetmez. Eğer Kur'an'dan her şeyi çıkartabilecek kadar alimse yeter. Ama Kur'an'ı daha mealinden bile bir kere okumamışsa yetmez. Başta peygamberin sünnetine uymalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Dedi ki ya, Kur'an kitap, Hazreti Peygamber muallim, öğretmen. Peygamberi bırakmak sırf kitapla okula gitsem yetmez mi demek gibidir. Bazılarına yeter ama milyonda bir kişi çıkar. Çoğunluk öğretmene bağlı olması lazım. Kitap yetmiyor. Kitabı uygulayan lazım, anlatan lazım, çizen lazım, grafiğe dökmek lazım, staj lazım. Yani çok pratikler lazım. Ki bu pratiklerin ismi İslam'da sünnettir. Birinci planda İslam'ı anlamak için sünnete uymak lazım. Bir, Alimlerin fetvalarına uymak lazım. 2- Tarikat erbabının ahlaki metotlarına uymak lazım. 3- Bu ekolü aşamadığımız müddetçe, yani tarikatı, sünneti ve mezhebi aşamadığımız müddetçe, Kur'an'la amel ediyorum demek yanlış olur. Biz o etkinlikte değilseniz. O etkinlikte olsak, Kur'an'la amel etmek yeter, amenna. Evet, Kur'an'da sonsuz ilim var, her şey içinde var, anlayabilene yalnız. Kur'an'da matematiksel mucizeler var mı? Mesela 19 mucizesi bir de bazı Müslümanlar işte o olmasa da ben zaten inanıyorum ne gereği var diyorlar. Başta konuştuk ya Kur'an'ın mucizesi 40 yönden var ve milyarlarca mucize var içinde. Yani her bir yönde binlerce milyonlarca mucize var. Her bir harfi bir mucize gibidir Kur'an'ın. Matematiksel mucize de ilmi mucizenin bir versiyonudur. Evet Kur'an'da matematiksel mucize var. Mesela 19 mucizesi inkar edilmeyecek derecede bir düzen ve intizam gösteriliyor. Yani iki kere iki dört eder derecesinde var. Fakat insanlar Kur'an'ın belagat mucizesini, mana mucizesini, hukuk mucizesini, sevap mucizesini, ilmi mucizesini göremez hale geldiler. Çünkü akıl göze inmiş bu asırda. Bundan dolayı sadece Kur'an'ın bu matematiksel mucizesini görebildiler. Yani bir padişah düşün, bütün haşmeti kaybolmuş, hukuk haşmeti kaybolmuş, anayasa haşmeti kaybolmuş, ilmi haşmeti kaybolmuş, sadece jandarma ve polis haşmeti kalmış, korkusu kalmış. Padişaha böyle bilen eksik bilir. Şimdi Kur'an'ın milyonlarca mucizesi varken, milyarlarca mucizevi yönü varken onlardan hiçbirini görmeyip aklı başından gözüne inen bazı insanlar bu matematiksel mucizeyi görünce çok şaşırdılar. Hatta diğer bütün mucizeleri inkar edecek derecede şaşırdılar. Bu asrın getirdiği bir hastalık sonucu ortaya çıktı bu. Yani 19 mucizesinin büyümesinin sebebi de odur. İnsanlar manevi mucizeleri göremez hale geldiler, somut verilere bağlandılar. Somut veri dışında hiçbir şeyi kabul etmez hale geldiler. Ve bu mucize somut bir veri halinde ortaya çıkınca dört elle buna sarıldılar. Hatta diğer bütün kerametlerini, mucizelerini inkar ettiler. Bu konuda Kur'an'a hak verilmedi. Hadislerde var, bir asır gelecek, Kur'an'a hak verilmeyecek. Bence bu asır o asırlardan birisidir. Kimisi onu sadece matematiksel verilere indiriyor, kimisi onu bir hukuk kitabı haline getiriyor. Hayır, Kur'an Allah'ın bir kelamıdır. Ezeliği ebedidir. Matematiksel mucizeleri de var, ilmi mucizelikleri de var. Göze de, kulağa da, beyne de, kalbe de, aileye de her tarafa hitap eder. Kur'an sırf bir aile kitabıdır demekte de yanlıştır, sırf bir hukuk kitabıdır demekte de yanlıştır. Kur'an'a yakışır bir şekilde bizim Kur'an'a yaklaşmamız lazım. Fakat bunun yolu yine Hazreti Peygamberden geçer. Yani öğretmeni atlayarak kitaba varmak mümkün değil. İşte Edip, öğretmensiz olarak da ben bu kitabı anlarım dedi, saptı. Onun sapmasına karşı Müslümanlar da bu harika mucizeyi inkar ettiler. Biri zulmetti, diğeri de taksir etti. Başka bir tabirle, iki tarafta Kur'an'ın hakkını vermedi. Bizim 19 mucizesi diye bir kitabımız var. Onda hem mucizeyi ispat ediyoruz, hem de bu işin nasıl saptırıldığını ispat ediyoruz. Merak edenler o kitabı elde edebilirler. 19 Mucizesi ve Edip Yüksele Cevaplar adlı kitabımızda matematiksel verilerle biz bu meseleyi açıklamışız. Başörtüsü Kur'an'da geçmiyor deniyor. Gerçekten de baktığımız zaman o kelimenin manası örtü şeklinde. Nasıl oluyor da başörtüsü manasına geliyor hocam? Kur'an'ın birinci muhasırları sahabeler. Sahabelerin kadınlarının başları örtülüydü. Daha doğrusu bu başörtüsü bütün dindar toplumlarda çok eskilerde 4000 seneden biri var. Yahudilikte var, Hristiyanlıkta var, Sabiilikte var, Hz. İbrahim dininde var. Yani başörtüsü evrensel bir hadise kadınlar için. Örtü kadının bir parçasıdır. Asr-ı saadette baş örtmek veya örtmemek diye bir ihtilaf, bir eksiklik, bir nakıslık yoktur ki ayet insin desin ki ''Ey kadınlar başınız niye açıktır, niye başınızı örtmüyorsunuz?'' Zaten herkes kapalıydı. Araplar biliyorsunuz fistan giyiyorlar. Erkeği de kadını da. Bu fistanların kollardan, omuzlardan, önden ve arkadan yırtmaçları vardır. Serinlik için yırtmaçları var. O Kur'an'ın rahmetine bakın ki ''Ey kadınlar!'' yırtmaçlarınızı dikin bedeninizi kapatın demiyor. Çünkü ortam çok sıcak. Kur'an ne demiş? Ey kadınlar, başörtünüzü o yırtmaçları örtecek şekilde sarkıtı verin demiş. Hepsi bu kadar. İhtilaf olmayan bir yerde hastalık olmayan bir yerde ilaç olmaz. Kur'an nazari bir şey değil, pratiktir aynı zamanda. Geldiği gibi yaşantıya geçirilmiş, örnek olmuş. Evet, örtü evrensel bir şeydir. Namaz da böyledir. Hz. İbrahim'den beri namazın 5 vakit oluşu, 17 rekat oluşu var. Dolayısıyla Kur'an sabah, öğlen, akşam namaz kılın demiyor. Namaz kılın dediğinde sahabeler namazın ne demek olduğunu anlıyorlar. Bilmedikleri bir iki nokta var. O da Hz. Peygamber onlara örnek olmuş. El-Haj Suresi 78. ayette şöyle söylüyor. ''Sen insanlara örnek olacaksın.'' Onlar da diğer nesillere örnek olacaklar. Hz. İbrahim'den buraya ibadetler var olmuş. Hac suresinin başka bir ayetinde galiba 22. ayeti olacak ve 23. ayeti Biz İbrahim'e namazın nasıl kılınacağını, zekatın nasıl verileceğini, haccın nasıl olacağını öğrettik deniliyor. Hz. İbrahim'den bu yana da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize örnektir. 78. ayet bunu açıklıyor. Hz. Peygamber'den bu yana da sahabeler, müştehitler, nesilden nesile bize bu meseleyi getirmişlerdir. Yani din evrenseldir. Şöyle de sorulabilir, neden din sadece 1400 sene önce ortaya çıktı, geride 7000 sene medeni insanların tarihi var? Onlar sapık mıydı, onlar ibadetsiz miydi? Hayır, İnsanların ilk ibadet edebileceği dönem Hz. İbrahim dönemidir ve o günden beri namaz var. Hac da var, zekat da var, oruç da var. İslam yeni bir din değil, İslam evrensel bir dindir. İslam, Allah katında tek bir din İslam'dır derken, tabi 1400 senelik İslam dönemini kastetmiyor ayet. Halil dini, İbrahim modeli. Yani barış ortamı. İyi ile kötü, kadınla erkek, sıcakla soğuk, dünya ile ahiretin içinde barıştırıldığı dengeli din demektir İslam. Tek kelimeyle bu tevhid dinidir. Bu din Hz. İbrahim'den beri vardır. Hz. Nuh'tan Hz. İbrahim'e kadar sadece tevhid yani inanç dini var. Pratikler yok. Çünkü insanlar pratikleri yapacak seviyede değiller. Daha tam yetişmemişler. Ama İbrahim'den bu yana insanlar artık olgunlaşmış, dini anlayabilecek seviyeye gelmişler. Ve o gün bugün din devam ediyor. Yahudilik ve Hristiyanlık bir ihtiyaca binaen ortaya çıkmışlardır. Biliyorsunuz Yahudiler Mısır'da köleydiler. Onların devlete, düzene, kanuna, intizama ihtiyaçları vardı. Dolayısıyla Tevrat da onlar üzerinde çok yoğunlaşmış oldu. Hz. İsa ise Roma döneminde geldi. Ve o dönemde kanun var, devlet var, mal var. Fakat maneviyat yok. Yani gerçek din İbrahim dinidir ki o din farklı inançlara göre ortaya çıkan İslam dinidir. Ve yaşanılmış ve halen de yaşanıyor. Ortadadır. Kur'an'da beş vakit namaz geçmiyor deniyor. Gerçi biraz önce değindiniz ama bu namazın şekli Kur'an'da nasıl geçiyor? Beş vakit namaz Kur'an'da işareten geçiyor. Hangi ayetlerde? Mesela İsra suresinde güneşin zevalinden ta karanlığa kadar namaz kıl diyor ki, bu deyimde öğlen, ikindi, akşam yatsı var. Ayrıca sabah namazını da kıl diyor. Ama bu bir yorum, hani nerede isim olarak. Yorum dedim ya, zaten pratikte namaz olduğu için oraya atıf yapıyor, yetiyor. Yani bilinen bir şey bir daha hatırlatılıyor. Ebuyle hep de namaz kılıyor muydu? Onların kıldığı namazın atığı İslam namazları değil de Hz. İbrahim'den kalma bazı pratikleri vardı ki eksikti. Pratikte namaz vardı diyorsunuz. Namaz var, her müşrikte yok. Hanifler diye bir grup var. Onlarda eksik de olsa beş vakit namaz var. Siyer-i İbni İshak'ta böyle bir rivayet var. Hz. İbrahim dini üzere olan hanifler beş vakit namaz kılardı diyor. Peki Hristiyanların da kılıyor olması lazım değil mi o takdirde? Hristiyanlarda da kıyam, rükû, secde var. Namazın aslı budur. Hani şekli var mı yok mu diyorsun. Namazın şekli kıyam, dikilmek, rükû ve secdedir. Yani ana iskelet budur. Bu bütün dinlerde var. Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da var. Ama onlar zamanla terk etmişler. O ayrı mesele. İşin aslında var. Neresinde? İncil'de veya Tevrat'ta. Tevrat'ta günde beş vakit namaz kılacaksınız var. Beş vakit diyorum, üç vakit var. Kur'an'da da üç vakit var. Niye üç vakit deniyor? Eğer seferiysen veya acil bir durum varsa, ameliyat gibi, imtihan gibi bir sıkıntı varsa, iki vakit birleştirilir Biliyorsun. Onun için üç vakte de atıf var, beş vakte de atıf var. Bu da Kur'an'ın bir rahmetidir bizim için. Üç vakitte olabilir. Namaz yine beş vakit farzdır. Üç vakit takılıyorsun sadece. Yani akşamla yatsıyı, öğlenle ikindiyi birleştiriyorsun ki Hanefiler bunu sadece hacda uyguluyorlar. Diğer zamanlarda caiz değildir diyorlar. Diğer mezhepler hayır her zaman caizdir diyorlar. Bir seferilik, bir ihtiyaç, bir sebep olduğu zaman akşamla yatsıyı, öğlenle ikindiyi birleştirebilirsin. Deprem gibi bir musibet veya felaket olduğu zaman öğlenle ikindi, akşamla yatsı, bütün mezheplerce birleştirilir. Normal şartlarda sadece hacda yapılır. Müzdelife'de yapılır derler. Diğer üç mezhepte ise her zaman yapılır. Yani normal bir ihtiyaç olduğu zamanda. Beş vakit namaz geçiyor dediniz ama ayet var mı bu konuda? Sabah namazı Kur'an'da geçiyor kelime olarak. Yatsı namazı da geçiyor. Güneş batınca namaz kıl emri de geçiyor. Güneş doğmadan namaz kıl emri de geçiyor. Bir öğle namazı kaldı o da var. İşte Rum suresi 17. ayet. Öğlen, akşam, ikindi, karanlık olunca namaz kıl. Allah'ı tesbih et deniliyor. Ayrıca sabah namazı da veriliyor. Yani Kur'an'da beş vakit namaz yok demek zordur. Kur'an'da var bu mesele. Niye açıkça yok? Çünkü abes kaçar. Zaten toplumda namaz bilinen bir şey.